Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Var mı bir sorun? Seste, görüntüde? Yok inşallah. Sınavlarınız iyi geçmiştir umarım. Nasıl? Kolay mıydı? Yapabildiniz yani sıkıntı yok. İyi maşallah. Ne güzel. Finalde ilk di var mı bilmiyorum. Vardır ama daha azdır herhalde. Oranı azdır. mantığını kavradınız öyle mi maşallah ne güzel <gülüyor> iyi soru mantığını mı kavradınız yoksa konuların mantığını mı kavradınız hangisi Emine ya iyi evet biz 8. haftayı yapmamıştık onu telafi edeceğiz değil mi bir zaman telafi edeceğiz. Evet. mukabili yani, zıttı demek değil mi, herhalde onu kastediyorsun. ediyorsun. Mevkuf askıdan, nafis askıdan inmiş demek yani, dolayısıyla evet birbirinin mukabilidir. Ne zaman telafi edeceğiz dedim, ses çıkmadı, beni dinliyor musunuz, Huu, oralarda mısınız, başka işle uğraşıp sadece isminizi mi buraya kaydettiniz? Hop, kim oynuyor benim metinlerimle ya? Sercan sen mi oynuyorsun? Hayda! Sercan Hayrola Öyle daha mı iyi oluyor? Yazıları daha net görelim diye Sercan bize bir Menü hazırladı Murat sen misin? <gülüyor> Sercan yazıyordu da O kim? Ha lütfen yapmıyorum. sen de oradasın ya ha, tamam Cumartesi olmazsa olmaz. Niye? Cumartesi de olabilir. Pazartesi 9'a kadar. Yok, olmaz. Bana da uyması lazım. Formasyon alıyor musunuz? kişi alıyor buradan. E maşallah baya derse mi geliyorsunuz buraya? İstanbul Üniversitesi'nden alıyorsunuz değil mi? Başka yerden alabiliyorsunuz ya. Sabahattin Zahim'de alıyor. Peki arkadaşlar başlayalım mı? Ee, artık önümüzdeki haftalarda bu dersin telafisini yaparız. Peki Bismillah. Vakıf çok önemli bir İslam müessesesi değil mi? Vakıf Kitab-ül Vakıflar, bugün de vakıflar, cemaatler, dernekler, vakıflar, onlar da hala devam ediyor bakın canlı bir şey. Çok önemli bir konu. Şöyle bir kural varmış, onu yazar hemen başlığın altına koymuş. Vakıfın şartı şari'in nasıl gibidir. Vakf, şartul vakıf, kenassı şari'a. Fakıf Kenas-ı Şari bir de başlık vermiş yazar. Sadakanın kurumsallaşması demiş. Ne demek acaba bu? Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de mümini tanımlarken ve İslam'ın Değerlerini, hükümlerini vurgularken en önemli vurgulardan birisi sadaka vur, sadaka vurgusudur, infak, sadaka. Allah yolunda mallarını harcayanlar ve sonra harcadıklarını başa kalkmaya ve gönül incitmeye dönüştürmeyenlerin rablilik katında mükafatları var. Onlara korku yok, üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler, kazandıklarınızın güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infakta bulunun. Kendinizi, kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Allah ribayı mahveder, sadakaları ise artırır. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyi biri olamazsınız. İnfak ettiğiniz şeyi şüphesiz Allah bilir. Hadis Buhari'den bir hadis Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Üstteki el infak eden eldir. Alttaki el ise isteyen eldir. İnsan öldüğünde ameli kesilir. Vakıflarda en çok kullanılan hadis budur biliyorsunuz. Vakıf bir sadaka-i cariyedir. İnsan öldüğünde ameli kesilir. Üç durum hariç akıp giden sadaka, sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve dua eden hayırlı bir evlat. Son hadisimiz, bir hurma parçasıyla bile olsa ateşten korunun. Hurma parçası bulamayan güzel sözle korunsun. Ne kadar önemli bir şey sadaka gördüğünüz gibi. İslam'ın en önem verdiği ilkelerden birisi. Ta Mekke döneminde اَلَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي Kötüyü tanımlarken miskini, miskine vermeyi teşvik etmeyen kötüdür. Kur'an'ın kötü prototipi. Miskine vermeyen kötüdür. Değil mi? Birçok özellik yanında bu özelliğe vurgu yapıyor Kur'an. Ne kadar Müslümanız? Tabi sadaka verdiğimize bakarak tanımlayabiliriz demek ki. Zor bir konu, netameli bir konu, en iyisi biz bundan çıkalım. Kaçarız ya önemli hassas konulardan, kaçalım buradan. Şimdi vakıf arkadaşlar sadakanın bir kuruma dönüşmesi nedir? Nasıl tanımlanır? İşte bir kimsenin malını özellikle de gayrimenkulünü gelir getiren bir gayrimenkulü belirli bir hayır yoluna ebediyen tahsis etmesi kendi mülkiyetinden çıkarıp ebediyen bir e, yola tahsis etmesi ve e, böylece cari bir sadakaya dönüştürmesi. sadaka cariye. Resulullah'ın hadis-i şerifi doğrultusunda. Sadaka dediğimiz e, kişiye, bir kişiye e, ihtiyacı olan bir şeyi vermek özellikle bugün dilencilere verilen veya ihtiyaç sahiplerine verilen yardım bu sadaka ama bu sadakanın çok daha gelişmiş hali kalıcı ve devam eden süre giden bir hayır yolu oluşturmak demek. İşte buna vakıf diyoruz. Sadakanın kurumsallaşmasından kastımız bu. Peygamberimizin bir hadis şerifine de Ömer bin Haz Hazreti Ömer'in işte ve Yasang denilen bir bölgeyi kendisine ganimette düştüğü zaman Ya Resulallah ben o ayetin hitabına maruz kalmak o ayetteki anlatılan mümin olmak istiyorum ne yapayım ben bu malımı dediğinde en sevdiğim mal bu. Benim elime çok değerli bir mal geçti diyor. Diyor ya en sevdiklerinizden infak etmedikçe ne kadar zor bir şey Hz. Ömer ayeti duymuş, bunun üzerine diyor ki benim elime bir mal geçti, çok değerli, çok sevdiğim bir mal. Bunu nasıl tasadduk edeyim? Peygamberimiz de satılmamak, hibe edilmemek ve miras bırakılmamak üzere aslıyla birlikte tasadduk et, meyvesini infak et, ver, dağıt diyor. Yani ondan gelen geliri dağıt. Diğerini de tut, satılmayacak, hibe edilmeyecek, miras bırakılmayacak. Vakfın tanımını yaptık aşağı yukarı. Bir malın aslını yani mülkiyetini sahibinden alıp başka bir hukuki şahsa geçmesini engellemek ondan elde edilecek geliri... ...belirtilen bir hayır amacına tahsis etmek. Bir kere özel mülkü... ...özel bir mülk olmaktan çıkarıyor... ...vakıf. Artık satılamıyor... ...hibe edilemiyor... ...herhangi bir tasarrufa... ...nakledici tasarrufa... ...intikal eden tasarrufa... ...olamıyor. Miras bırakılamıyor. Mal... ...özel mülkten çıkıyor geliri de bir hayra tahsis ediliyor. İlginçtir, fıkın kurucusu, babası sayılan İmam-ı Azam vakıf fikrine yani satılamayan, hibe edilemeyen sahipsiz mal fikrine karşı çıkmış ve demiş ki ya bu, bu olmaz yani kişinin mülkünde kalır bu. Sadaka etse bile gelirini kişinin mülkünde kalır demiş. Ama bu görüş tarihte unutulmuş, kaybolmuş. Onun yerine imamın öğrencileri ve diğer mezhep mensupları hepsi demişler ki bu çok önemli bir müessesedir. Sadaka müessesesini kurumsallaştıran çok önemli bir yapıdır. Dolayısıyla biz bizler vakıf kurumunu geliştirmeliyiz, desteklemeyiz. Sadakayı anlamlı ve kalıcı hale getirmek için çok önemli bir araç olarak görmüşler. Onu desteklemişler. Ve e, demişler ki başlangıçta mirastan kaçmak için insanlar vakıf yapıyor. Olsun. Ne için yaparlarsa yapsınlar. Vakıf önemli bir şey. Çocuklarına vakıf yapıyor mesela. Mirasın bölünüp malı gitmesini. Olsun. Önemli değil. Ama sonuçta vakıf oluyor. Bugün etrafımızdaki vakıfların çoğu çocuk vakfı, evlat vakfı olduğu halde Hepsi yaşıyor ve vakıfların elinde bir hayra dönüşüyor demişler ve bu sebeple vakfın mülkiyet kişilerden çıkıyor, Allah'ın mülküne geçiyor demişler. Dolayısıyla tüzel kişi, bir kamusal kişilik kazanıyor, kamunun menfaatini sağlayan bir e, mülk haline dönüyor, kamu malı gibi bir mülk haline döner demişler. Hayır malına, vakıf malına. Dolayısıyla kişilerin mülkünde olup olmamasının önemi yok demişler. Mülkiyetsiz mal olması. Evet. Şimdi burada Hanefi mezhebinin genel olarak prensiplerine göre vakfın kuralları söyleniyor. Hiç aşağı beş yukarı zaten bütün mezhretlerde de hemen hemen aynıdır. Bir iki ufak tefek ayrıntılarda farklılık olabilir ama aşağı yukarı aynıdır. Burada e, Muhtasar El-Kuduri'yi bilirsiniz. El-Kitab-ı ile Hanetiler arasında meşhur olan Muhtasar-ı Kuduri bunun vakıf bölümünde anlatılan şeklinde vakfın temelini burada ee, yazar anlatmaya çalışmış. Ebu Hanife açısından da vakıf iki durumda bağlayıcı hale gelebiliyormuş. Bakın, ölümden sonraya vasiyet ettiğinde ya da mahkeme kararıyla tescil edildiğinde vakıf meşru hale gelebiliyor. Zaten ilginçtir, Türk hukukunda da mahkeme vakıf e, vakıfların geçerlilik kazanabilmesi için mahkeme kararıyla tescil edilmesi gerekiyor. Yani Türk hukukundaki vakıf tam olarak İslam hukukundaki vakıftan geliyor arkadaşlar. Mahkeme kararıyla tesille vakıf tamamlanmış oluyor. Belki de Türk hukukunda yaşayan tek, tek İslam hukuku müessesesi vakıftır. İlginç değil mi? Hiç şaşırmadınız. Birinci şartını, ikinci şartı mı söyledim de birinci şartı sordum. Eminim. İki durumda bağlayıcı olur mu diyorsun? Ölümden sonraya vasiyet olarak yaparsa. kararıyla vakıf Ebu Hanife'ye göre de bağlayıcı hale gelir. O yüzden e, tarih boyunca hep vakıflar mahkeme kararıyla teskil edilmiş. Osmanlı'da da öyle. Yani şöyle yapıyorlar. Vakıf, vakfını, vakfını yapıp vakfiyesini yazdıktan belgesini tutturup şahitlerle vakfı kurduktan sonra e, mütevelliye teslim ediyor. Mütevelli de malı teslim aldıktan sonra vakıf gerçekleşmiş oluyor, bitmiş oluyor. Sonra vakıf, vakf kişi mahkemeye gidiyor itiraz ediyor. Sonra mahkeme de diyor ki Ebu Hanife'ye göre meşru olmasa da imameyine göre meşrudur. Dolayısıyla imameyinin görüşüne göre vakfı tescil ediyorum diyor ki daha sonra Ebu Hanife'nin görüşüne göre vakıf e, iptal edilmesin. Çünkü e, mahkeme kararı İhtilaflı konularda tartışmayı bitirir. Bir konu içtihadi bir konu ise yani müştehedün fih bir konu ise mahkeme kararıyla o görüşlerin bir tanesi esas alınır, diğerleri devre dışı kalır ve bu bağlayıcı olur. Diğerlerini de bağlar. O yüzden Ebu Hanife'nin buradaki e, muhalefeti mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmış oluyor. Bahtıfı nasıl kurulur? İşte Ebu Yusuf ve İmam Muhammed din görüşü artık bundan sonra önemli burada. Şöyle kuruluyor. Sözlü olarak kişi vakfettim diyor. Ancak İmam Muhammed bu sözlü tasarrufu yeterli görmüyor. Aynı zamanda diyor ki mütevelliye, yani vakfı yönetecek olan kişiye teslim etmeden vakıf bağlayıcılık kazanmaz diyor. Ebu Yusuf ise sadece sözü tasarruf yeterlidir diyor. Vakfettim demesi yeterlidir. Diğerinde mesela diyelim ki evini vakfetti bir kişi evini vakfettiği zaman Evini boşaltıp mütevelliye teslim etmesi tamamlanmadan İmam Muhammed'e göre vakıf kurulmuş olmuyor. Vakfın kurulabilmesi için aynı zamanda evi boşaltıp mütevelliye teslim etmesi gerekiyor. Anahtarı vermesi gerekiyor. Ebu Yusuf'a göre ise bu şart değil. O diyor ki sadece sözlü olarak vakfettim demesi yeterlidir. O evi boşaltması için mahkeme kararı çıkartılır. E, vakıf olmuştur. Yeter. Fakat İmam Muhammed vakfın olabilmesini evin teslimine bağlıyor. Yani vakfedilen malın teslimine bağlıyor. Ayrıca bu sebeple İmam Muhammed ortaklı malların vakfedilemeyeceğini düşünüyor. Ebu Yusuf ortaklı malların da vakfedilebileceği görüşünde. Bu Kuduri'den anlatılan şeyler. Vakfın mülkiyeti Biliyorsunuz vakıftan, vakıf özel mülklerde oluyor. Diyelim bir kişi kendi malını vakfediyor. Ne oluyor? Vakfın mülkiyeti kişinin mülkiyetinden çıkıyor. Vakfın sahipliği artık o kişide değil. Kimsenin mülkiyetine de girmiyor. Kişinin mülkünden çıkıyor ama kimsenin mülküne girmiyor. Hayır, beyt mal değil, Allah'ın mülküne geçmiş gibi, yani ya da e, satılamayan artık özel mülk olmaktan çıkıyor, satılamayan bir şey haline dönüyor. Artık ona ne diyeceksek, kamu malları da satılamaz mesela, diyelim ki yollar, köp köprüler satılıyor gerçi ama bugün örtler değişti, cami gibi diyelim, evet. diye sorarsanız, rükün neydi arkadaşlar? Rükün neydi? Varlığı kendine bağlı olan şey, varlığı kendine bağlı olan şey. Yani bir şeyin var olmasını sağlayan ana unsura rükün deniyor. Şart değil, hayır, rükün. Bir şeyin var olabilmesini sağlayan ana unsurlar, bunlara rükün deniyor. Vakfın varlığını sağlayan ana unsur nedir? Ebediylik. E ebedi olması, vakıf vakfın mahiyeti ebedi olmasıdır. Yani artık hiçbir şekilde özel mülke dönmeyip kıyamete kadar vakıf kalması gelir elde edilen ve e herhangi bir kimsenin sahiplenemediği bir şey haline gelmesi. Bu ebedilik deniyor buna. Şimdi ebedilik nasıl olacaktır? Ebedilik ancak gayrimenkulde olur demişler. O yüzden e, Hanefi mezhebinde sadece gayrimenkuller mahvedilebilir esasen prensip olarak. Çünkü menkuller yok olur, tüketilir. Tüketilen şeyler vakıf olamaz diyorlar sadece gayrimenkul vakıf olabilir. Bu ebedilik şartının bir gereği. Ayrıca ebedilik şartının yerine gelmesi için diyorlar ki, İmam Muhammed ile Ebu Yusuf arasında bir ihtilaf var burada. Diyor ki mesela İmam Muhammed vakfın ebedilik kazanacak şekilde kurulabilmesi için vakıfın sözlü tasarrufunda şöyle bir şey demesi lazım. Diyelim ki ben bu vakfı sonu kesilmeyen bir hayır yoluna vakfettim demesi lazım. Bu da nasıl olabilir? En sonra vakfının sonuna mutlaka fakirlere ve miskinlere diye şart koşması lazım. Ki ebedilik kazansın. Çünkü dünyada tek tükenmeyecek hiç sona ermeyecek yollardan birisi insanların fakir veya zengin olması. Bu bitmez. Mülkiyet varsa komünist bir sistem yoksa mülkiyet varsa fakirlik ve zenginlik olacak demektir. Bu sebeple İslam da mülkiyeti esas aldığı için fakirlik ve zenginliği bir nevi bu dünyanın intihar aracı olarak vah etmiş allah Teala. Bu hep böyle devam edecek. O yüzden fakirler ve miskinlere diye nereye vakfederse etsin, hangi hayır koluna, hangi hizmete vakfederse etsin, hatta çocuklarına vakfedebilir ama sonra mutlaka eğer bunlar sana ererse, bu hayır yolları kesilirse fakirler ve miskinlerdir bu vakfın e, lehtarı, yararlanıcıları. Demesi lazım. Bu bir şart. Ki vakıf kurulabilsin. Ebu Yusuf bunu da şart görmüş, görmüyor. O sadece diyor ki, vakıf zaten ebedilik demektir. Zaten doğal olarak fakirlere miskinlere gider. Her halükarda sadece sözlü olarak söylemek yeterlidir diyor. Evet biraz da vakıf hukukunun nasıl geliştiğine bakalım, şimdi prensip olarak dedik ki menkul vakfedilmez gayrimenkul vakfedilir. Fakat zaman içerisinde arkadaşlar şöyle bir şey ortaya çıkıyor, görüyorlar ki insanlar bazı menkulleri de vakfedebiliyorlar. bunu söylemeyi unuttum. Şöyle söyleyeyim Zeynep. İki türlü vakıf vardır. Hayri vakıf, zürri vakıf. Hayri vakıflar, hayır koluna doğrudan vakfedilenler. İşte fakirler, miskinler yağlansın diye. Bir de evlatlarına vakfedebilir kişi. Şöyle diyebilir. Benim ailemden işte soyundan gelen çocukların bu malın gelirinden faydalansınlar diyebilir. Çocuklarına vakıf yapabilir. Ancak çocukların soyu kesilirse o zaman vakıf asıl fonksiyonlar yani fakirlere ve miskinlere asıl fonksiyonuna döner diye şeklinde bir vakıf türü de var. Bunlara zırri vakıflar deniyor. Ya da evlak vakıfları deniyor. Aile vakıfları gibi. Bu da kabul ediliyor. Bu çok yaygın bir şey çünkü insanları vakıf yapmaya teşvik ediyor. Şimdilik birisine vakfediyor ama sonra diyor ki bu o, onların, onlar gittikten sonra işte şöyle diyebilir, çocuğuma diyebilir vakfedilir. Sadece çocuğuma derse çocuğundan sonra vakıf hayra döner. Çocuğuma çocuğun çocuğuna da daha ne kadar giderlerse diyebilir, o zaman da soyunun kesilmesine kadar gidebilir. Buna da, bu da kabul edilen bir vakıf ama sonunda yine hayra, hayır vakıfına döner onlar. Mirastan kaçmak için zaten bunu yapıyorlar. Miras çünkü farklı türden bölüyor. Burada adam istediği gibi bölüyor malını hayattayken. malın bölünmesini önlemiş oluyor. Mesela tarla, menkuller gayrimenkullerle ilgili dedim ya gayrimenkullerin bölünmesini engellemiş oluyor. Çünkü bu bir ihtiyaç. Gayrimenkuller bölündükçe tarım vesaire problem çıkıyor ortaya. Zaten Ebu Hanife miras var ne gerek var diyerek başka karşı çıkmıştı ya. Şimdi gelelim menkulün vakfına. Menkul normalde vakfedilmez, yani taşı, taşınır mallar vakfedilmez. Fakat bazı durumlarda taşınır malların da vakfedilebileceği örf olmuş. İnsanlar menkulleri de vakfeder hale geldiklerinde örf olduğunda alimler demişler ki menkulün vakfı prensip olarak caiz olmamakla beraber örf olursa caizdir. Nasıl yani insanlar bir taşınır malın nasıl vakfedilebileceğini gösterirlerse örfen teamlerinde gelenek oluştururlarsa bu da vakfedilebilir demişler. Mesela kitaplar menkuldür, kütüphaneler vakıf kütüphaneleri ortaya çıkmış mesela. Ne bileyim işte kervan sarayları vakfedilirken kervan sarayları da içinde kalacak olan, yani otel gibi düşünün kervansarayları, otellerin içinde, hamaların içinde yatan, kalan insanların yemesi, içmesi için mesela e, yağından, sütünden yararlansın diye hayvan vakfediliyor, taşımacılığından yararlanılsın diye at, eşek vakfediliyor. Mesela böyle şeyler de vakfedilebilir. Her menkullere tabi mallar zaten vakfedilebiliyor da yani diyelim çiftliği hayvanlarıyla beraber vakfetmek ama sadece hayvanı vakfetmek o da mümkün olabiliyor eğer örf olursa. Zaten e, Peygamberimiz zamanlar beri Müslümanlar arasında özellikle at yani cihat için at ve silah vakfedilmesi yaygın bir şeydi. Bunlara örnek alarak örfen, örf olursa diğerleri de yapılabilir diye fetva vermişler. Bu tabi e, özellikle 1500'lü yılların başından itibaren Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan bir başka vakıf türünün e, tartışılmasına da neden olmuş bir konu. Menkulün vakfı prensip olarak caiz değildir e, kuralı gereği. Mesela alimler demişler ki para vakfedilmez. Para vakıf olmaz. Çünkü para harcanıp biten, tüketilen bir şeydir. Halbuki vakfın manası neydi? Ebedi olması, sürekli olması. E para tükenen bir şey, harcadıkça biten bir şey. Onun için vakf olmaz demişler. Fakat Osmanlılar öyle bir ört geliştirmişler ki paranın da süreklilik kazanabileceğini göstermişler. Yani bir nevi ilk bankacılık e, işini Osmanlılar üretmiş. Aslında ilk banka derler ki işte Hollandalılar tarafından icat edildi. Ne zaman işte bilmiyorum bankanın tarihini bilen var mı? 1600'ler mi? mi? Ya 1600'lerde ya 1700'lerde ilk bankalar Hollanda'da çıkmış denir bugünkü modern bankacılık anlatımında. Aslında ilk bankayı kuranlar Osmanlılar arkadaşlar. Yine şaşırmadınız? Ben ben bugün hep şaşıracanız sersem. Hiç şaşırmıyorsunuz? Dinlemiyor musunuz? Anlatmıyorum ya bana, bana ne? Nerede dinliyorsunuz? Niye şaşırıyorsunuz? Şaşırmanızın nedenini de söyleyin. Neye şaşırdınız yani? Evet. İlk bankayı kuranlar Osmanlılarmış. Nasıl? Nasıl? Nukut ya da rafı derahim ve dinamir vakfı nukut nakit vakfı para vakfı ya da dirhem ve dinar vakfı caiz midir tartışmasına neden olan bir uygulama böyle midir banka İtalya Venedik'te mi ya şuradan e, google'a yaz bak tarihini de tam öğren Ayşe. Osmanlı Devleti'nde 1453'te biliyorsunuz İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı İstanbul'unda bir müessese gelişmiş. Buna e, Nakit Vakfı ya da e, Dirhem ve Dinar Vakfı diyorlar. Bu Vakf-ı Devavîm ya da Vakf-ı nukut, Nakit Vakfı denilen bir kurum gelişmiş. Ve alimler örf olduğu için bu kurumu kabul etmişler. Ta ki bu e, Kanuni döneminde Şehirislam Çivizade para da vakfedilir mi? Paranın da vakfı mı olurmuş? Demiş. Zaten eski alimlerimiz para tüketilen bir şeydir. Para vakfedilmez, menkul vakf vakfedilmez diye prensipleri var. Dolayısıyla paranın vakfı olmaz demiş. İlk banka Florensa'da mı? Kaç yılında? Yok ya o da uydurmuş ya. 13. yüzyılda vakıf, banka falan yok. İlk modern banka arkadaşlar şeyde galiba Hollanda'da biliyorum ama Venedik'teki nasıl bir şeymiş acaba? Wikipedia'ya da güvenilmez tabi, ilmi bir eser değil ama. 1480'lerde İstanbul'da banka varmış yani arkadaşlar. Nedir bu? Tabii ben banka diyerek sizi uyandırmak istiyorum. Onlar banka demiyorlar buna batful nukut diyorlar. Ama fonksiyonuna bakarsanız aslında bunlar banka için borç veriyorlar. Nakitleri vakfediyorlar, vakıf alıyorlar, borç veriyorlar. Böyle 1 milyon akçe, 2 milyon akçe vakfediliyor. Genellikle e, sultan ve vezirler vakfediyor. Büyük nakit sahibi e, genellikle hanım sultanlar vakfediyor. Evlendikleri zaman büyük çaplı herhalde e, şey geliyor. Düğün hediyeleri vesaire geliyor. Onların nakitlerini vakfettikleri bir vakıf türü olarak çıkıyor. Valide Sultanlar, Haseki Sultanlar. Bunların hepsi nakit vakfı var aynı zamanda bunların. Normal vakıflar da yapıyorlar. Gayrimenkul ama nakit vakıfları da var. Burada şöyle bir şey işlem var. İşte Büyük çaplı para vakfediliyor, mütevelliye teslim ediliyor, mütevelli bu parayı işletiyor. Evet, bak benim dediğim şey çıktı, gördünüz mü? Nereden buldum bu 69 ismi ismi olmayan kimse? Vakıf bank eğitim sandıkları ve vakıfların gelirleriyle oluşturuldu tabii ki zamanında. 1609 Amsterdam. Demek ki tarihini değiştirmemiz lazım. Yeni bilimsel yazımda 1480'ler İstanbul. Şimdi mütevelli bu parayı borç veriyor. Kime borç veriyor? İhtiyacı olanlara. o parayı işletiyor ve sürekli yaşamasını sağlıyor. Nasıl yapıyor? Ee, parayı borç veriyor. %12 ile %15 arasında bir rilhi şer'i alıyor. Muamele şer'iye yaparak bir şer'i hale getirecek bir işlemden geçiriyorlar ve o para o parada %12 ile %13 daha fazlasını geriye alacak şekilde döndürüyorlar. Evet, katılım bankalarının arasını anlatıyorum. üzerinden yapıyorlar. Katılım bankaları özel şirket. Bunlar vakıf üzerinden yapmışlar. Bak özel şirketten yapmamışlar. Ya tam sandıklarında, ya yeni içeri sandıklarında, ya büyük ee, Sultan vakitlerinde olmuştu. Yüzde 12 ile yüzde 15 arasında arkadaşlar. Yok faiz demiyorlar ona. Ribhi şerii diyorlar. Şerii kâr muameleden sonra, aynı bugün muamaha yapılıyor ya, ona benzer bir şey. Kâf evet. Böylece paranın yaşamasını sağlıyorlar. itirazını itirazına binaen bir sıra yasaklanıyor bu bankalar, fakat para vakıfları, Sonra Ebu Suud Efendi ve Ebu Suud sana bütün şehir İslamlar bunun geçerli, uygun bir örf olduğunu, paranın vakf ve şer'i usullere uygun bir şekilde işletilme kaydıyla e, vakfın devamlılığının sağlanabileceğini gördükleri için diyorlar ki nasıl ki menkul örf olduğunda vakf edilebiliyorsa para, para da örf olursa me, e, vakıf yapılması. Bu caizdir diyorlar. Ve böylece para vakıfları ta modern dönemde bankalar ortaya çıkana kadar yaşıyor. Evet, vakıf malları özel nitelikli mallardır arkadaşlar. Vakıf mallarını öyle gelişi güzel kullanamazsınız. O yüzden mesela alimler vakıf mallarını belirli sınırlamalara tabi tutmuşlar. Mesela uzun süreli kiralamalara müsaade etmemişler. Prensip budur. Vakıflar her yıl sözleşme yenilerler. Hala bugün böyledir. Vakıflar süreli olarak verilir ve sözleşme yenilenir. Ee, bazı mallarda bir yıl bazılarında üç yıl şeklinde yapılır. Fakat tabi bu Uzun süreli 100 yıl 200 yıl yaşayan vakıf mallarının harap olması durumunda vakfın uzun süreli kiralaması da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilir. Mesela vakıf malının e, telef olması ona bir takım yatırımların yapılmasını gerektirir. Şimdi kiralamak istemez kimse o zaman. Yani vakıf malı harabeye dönmüş. Niye kiralasın onu? Tabi tabi para battı Bu şehri İslam tetkavvoller sabittir. Biraz evet öyle görmüşler. Şimdi ben başka bir konuya geçtim siz oraya takıldınız herhalde. Öyle değil mi? Ne demek o vakıf çalışanlarının statüsü farklı mı diğer çalışanlardan? Para vakfedilir dedik ya Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasından sonra Gerçi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den sonra Bir Gibi Mehmed Efendi Şiddetli bir eleştiri yazıyor Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye Ama ulema bir gibi Mehmet Efendi'nin değil Şeyh İslam'ın fethvasını daha sonra geçerli kabul ediyorlar ve onu esas alıyorlar. şimdi vakıfların kiralanması ne demek? Niye bu konuya esas aldık? Çünkü vakıflar vakıf malı hassas bir konu ee, onun korunması gerekiyor. Uzun süreli e, kiralamaya verdiğinizde kişiler malları mülklerine geçirip onun, ona sahiplenmeye kalkabilirler. Nitekim tarihte de ve yakın tarihte de vakıf mallarını özel mülke dönüştüren alt niyetli kötü niyetli Devlet veya özel şahıs birçok uygulama ortaya çıkmıştı ve tüm İstanbul'daki pek çok ve Türkiye'deki pek çok vakıf ve dünyadaki pek çok vakıf maalesef taraf edildi. O yüzden vakıf mallarının korunması için birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirlerden birisi uzun süre kiraya verilmemesi şeklindeydi tarihte, özellikle devletlerin yıkılıp tekrar yeniden kurulduğu daha istikrarsız dönemlerde vakıf malının kaybolmasını önlemek için vakıf mallarını uzun süreye kiraya vermemeyi prensibini geliştirmişlerdi. Fakat zamanla vakıf malı kiraya verilmediği takdirde kiraya verilmediğinde gelir de getiremez. Ama bazen vakıf malı harabeye döndüğünde ona yatırım yapmak ihtiyacı ortaya çıkıyor. O yatırımı yapacak olan insan da bir yıllığına kiraladığı bir yere yatırım yapmak istemiyor. Veya üç yıllığına kiraladığı yere yatırım yapmak istemiyor. On yıl, yirmi yıl kullanacaksa büyük çatlı para harcıyor. Şimdi bu tür durumlarda e, alimler zamanla uzun vakıflara da e, izin vermişler ama belli şartlara bağlayarak ona izin vermişler. Bu sebeple bu hükümler zamana ve şartlara göre de değişebilen hükümler olduğu da buradan görünüyor. Özellikle Osmanlı döneminde icareten ve mukataalı vakıflar buna örnektir. Bunu buna bakabilirsiniz. İcareten ve mukataalı vakıflar ne demek? Bunu buna bakın. İcareten çift kiralama ya da mukataalı vakıflar dediğimiz vakıflar. Bunlar uzun süreli kiralamalarda kullanılan yöntemlerdir. Osmanlı döneminde çok yaygındır. Hem bir taraftan vakfın malına bir güvence getirilmekte, diğer taraftan da vakfa uzun süreli yatırım yapmaya imkan veren e, yollar geliştirmişler. Osmanlı alimleri ve örfü. E, vakıf adına borç alınabilir mi? Vakıf bir hükmî şahsiyet midir? Modern dönemde bu tartışma yapıldı ve bugünkü hukukta hükmî şahsiyet diye bir kavram var, biliyorsunuz. Tüzel kişilik dediğimiz bir kavram var. İslam hukukunda bu yoktu modern zamanlara kadar. O yüzden zamanla alimler dediler ki acaba özellikle modern hukukta tüzel kişilik kavramı geldikten sonra acaba biz de vakfı tüzel kişi sayabilir miyiz? Tüzel kişi neydi borç alabilen, verebilen hükmî şahsiyet? Borç alıp verebiliyor yani bir şirketi düşünün borç alıyor borç veriyor. Herhangi bir özel şahıs borç alıp borç vermiyor. Şirket borç alıp borç veriyor. Ee, i̇şte vakfı da böyle düşünebilir miyiz acaba? Bir e, tüzel kişilik olarak mesela borç alıp borç verebilir mi? Buna örnekleri tarihte olduğu için bunu da bir nevi e, şey gibi e, görmek lazım demişler. E, hükmü şahsiyet gibi görmek lazım demişler. Vakıfların istibdaliyle neyi kastediyoruz? Vakıfların istibdali bildiğiniz gibi vakfın mahiyeti esası özü neydi? Rüknü ebediyet. Değil mi? E peki hep o toprak vakıf mı kalacak? Başka bir şey olamaz mı? Şimdi prensip olarak vakıfların ebediyen o gayrimenkul vakfedilince vakıf kalması gerekiyor fakat zamanla bir yer terk edilebilir harabe olabilir ıssızlaşabilir bir işe yaramaz hale gelebilir cami terk edilebilir cami harabeye dönebilir şimdi bu tür durumlarda ne yapılacak bu mal vakıf malıdır buraya dokunmayalım deyip bırakıp gideceksiniz öylece kalacak harabe kalacak onun için bazen şartlar istibdali zaruri kılabilir. Yani o malı satıp onun yerine başka bir vakıf kurmayı. Şimdi eğer vakıf bu malın satılıp başka bir, onun yerine başka bir vakıf kurulabilir, yeniden başka bir yerde bir galimenkul için harcanabilir derse bunda bir tereddüt yok, caiz zaten. Önemli olan vakıf bunu demediyse böyle bir şey yapılabilir mi? İstibber yapılabilir mi? Eğer bu da e, vakıf lehine bir menfaat, bir maslahat varsa, evet bu yapılabilir demiş alimler Ama çok özel şartlarda ve, ve mahkeme kararıyla olabilir ancak demişler. Yani kadı kararı olmadan, kadının izni olmadan, Böyle bir şeye izin verilemez çünkü vakıf malıdır. Bu kolay suistimal edilebilir. İstimdal ile yani malı bir malı satıp onun yerine başka bir mal koymak yolunu açarsanız bütün vakıflar bu yolla yok edilebilir. O yüzden çok ağır şartlara bağlamışlar ve kadı kararı ile ancak olur demişler. Evet, ben size şimdiye kadar İslam tarihinde ve medeniyetinde vakfın ne şekilde kurallara tabi olduğu ve nasıl işlediğini anlattım. 19. yüzyılda vakıf müessesesinin başına çok şeyler geldi arkadaşlar. Zaten modernleşmeyle beraber tüm İslami müesseselerin başına gelen şey vakfın başına da geldi. Ama ilginçtir, vakıf hala yaşamaya devam ediyor. Hem de hukuk sistemimizde bir hukuki müessese olarak devam ediyor. Birçok kuralı da İslam hukukundan gelerek devam ediyor. Şimdi 19. yüzyılda önce ulus devlet ve modern merkezi devleti kurma adına tüm vakıflar evkat nezaretine bağlandı ve bir Vakıflar Bakanlığı kuruldu. Evkâf Nezareti denilen bir Vakıf. Dolayısıyla merkezi bir, böyle bütün Vakıflar bu Evkâf Nezaretinin kontrolüne verildi. Halbuki 1830'larda oldu işte, bu 20'ye, 30'larda oldu. Ondan önceki tarihte Vakıflar Sivil yapılardı. Evet, bazı sultan vakıflarını denetlemek üzere e, bir takım e, devlet eliyle kurulmuş yönetilen ya da devletin e, denetleme diye tabi tuttuğu bazı sultani vakıfları e, yöneten yapılar oluşmuştu ama ülkedeki bütün vakıfların kendisine bağlı olduğu bir merkezi vakıf sistemi yoktu. ki bu evkaf nezareti kurulana kadar. Evkaf nezareti işte bütün vakıfları şeye bağladı. E, merkezi bir yapıda bakana bağlamış oldu ve bir e, bakanlık ortaya çıkmış oldu. Hasıl kelam vakıf bu şekilde merkeze bağlandıktan sonra e, tabii ki vakfın mütebellileri sivil merkezden atanan yapılara dönüşmeye başladı ve dolayısıyla vakıf malları devletin tasarrufuna geçti büyük ölçüde evlat vakfı değilse bu devletin tasarrufuna geçen büyük vakıflar, işte sultan vakıfları ağırlıkla olmak üzere sultan ve vezir ve e, önde gelen vakıflar bunlar zamanla devlet işte medrese hastane, yol çeşme gibi sivil hizmetleri gören bu vakıfları merkeze toplayınca devletin kendi öncelikleri ortaya çıkmaya başladı. Mesela medreselerin vakıfları Dikkat ederseniz bütün İstanbul'daki veya büyük e, merkezi yerlerdeki okullar, bugünkü mektepler, e, seküler, layık okullar hep eski vakıfların arazileri üzerindedir. Birçok yerde, merkezi yerlerde. Ne yaptı devlet? Medreselerin gelirini yeni okul açmada kullandı. Dolayısıyla bir değişim yapmak için bu merkezileştirmeyi yaptı. Ve böylece medreseler gelirlerini kaybederken mektepler onların yerine kurulmaya ve devlet tarafından teşvik edilmeye başlandı. Gelirleri tahsis edildi, mekteplere tahsis edildi medreselerin veya da geleneksel yapıların gelirleri. Yeni kurulan yapılara devredildi. İşte Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu hemen Fatih Vakfı medresesinin bir uzantısı olarak yanında duruyor. İdâdiyeler, i̇şte Sibyan mektepleri, İdâdiyeler, Rüşdiyeler, e, sonra Dağül falan hepsi e, bu vakıfların büyük ölçüde gelirleriyle kuruldu birçok yerde. Daha önce sivil olan yapılar, merkezileşmeyle birlikte e, merkezden yönetilmeye başlayınca gelirlerini de kontrol eden bir merkez ortaya çıktı. Dolayısıyla da vakıflar sivil e, yerinde, yerelde e, gelirleri dağıtan, yerelde gelirleri harcayan yapılar olmaktan, yani sivil yapılar olmaktan çıktılar. Hepsi merkeze toplanınca kontrol etme ve e, dengeleme fonksiyonlarını da kaybettiler. Merkezi bir yapıya dönüşünce artık merkezi devleti denetleyen, onu dengeleyen sivil yapılar ortadan kalkmış oldu vakıfların merkezileşmesiyle. Ve bu da tabii ki çok büyük bir zarar verdi bizim sivil hayatımıza. Genellikle modern anlatıda bize şöyle anlatılıyor. İşte Osmanlı Devleti daha mutlakiyetçi bir yapı işte tanzimat ve cumhuriyetle beraber daha halkın yönetimini öne çıkaran, demokrasiyi öne çıkaran, meşruti yönetimi öne çıkaran, daha demokratik, özgürlükçü bir devlet yapısına doğru dönüştük şeklinde anlatım yapılır. Ama işin doğrusu aslında bu bir aldatmacadır. Merkezi devlet büyütüldü. Bütün sivil yapılar yok edilerek merkezi yapı kuruldu. Aslında ulus devlet, modern ulus devlet, merkezi devlet ademi merkeziyeti değil merkeziyetçiliği kurmuş oldu. Dolayısıyla diktatörler yapılar aslında İslam dünyasında geleneksel sivil yapıların yok edilmesi yoluyla elde edildi. Vakıflar eğer yaşıyor olsaydı bu kadar rahat devlet hareket edemeyecekti sivil yapılar daha güçlü olacaktı. Ama merkezileştirme yoluyla sivil yapılar zayıflatıldı. Belki de çok daha demokratik bir yapıdan daha az demokratik bir yapıya dönüştü sistem. Yine mi şaşırmadınız? Yine bir şey demiyorlar ya. Vakıflar vakıf deyip geçmeyin ya. Yani. Mesela medreseler zayıfladığı, çöktüğü için reform yapılmadı, yeni mekteplere geçilmedi mi? Geçilmedi. Ya medreseler kaynakları, vakıf kaynakları alınıp başka yerlere tahsis edildiği için medreseler zayıfladı. Tamam. Hem de nasıl aslı? Evet, şimdi gelelim o vakfiye meselesine ee, size anlattığım doktrin öğretide biliyorsunuz yazıya dökmek şart değil vakfın gelişimi için ama fiilen tarih boyunca bakarsanız bütün vakıflar şahitler huzurunda yazıya geçilerek sonra da mahkeme tarafından tescil edilerek yapılıyor dolayısıyla tabii ki vakfiye yazılıyor bu bir teamül oluyor. Dolayısıyla hukukun bir parçası oluyor. Vakfiye yazmak da hukukun önemli bir müessesesi haline geliyor. İlmi şulut ile. Ve o yüzden biz bütün vakıfların vakfiyelerinden hareketle o vakıf hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü orada vakıfın şartları var. Hangi şartlarla vakfettiğini orada yazıyor. Onun için vakıfın şartı Nas, Şarîn nasıl gibidir diyorlar. Yani o, şa, o vakfiyede ne yazıyorsa o vakıf ona göre işlemek zorunda. Ama maalesef suistimaller sonucunda vakıflar e, pek çok fonksiyonunu ana fonksiyonlarını yitirmiş oldular. Suistimal onlar tabii ki. Evet arkadaşlar. Doğrusu olan var mı başka? Bir de aslında bir sonraki haftadan da biraz yapabilirdik ya, değil mi? Biraz daha yapalım mı? Devam edelim mi? Yeni bir konuya geçelim mi? İslam karz ve faiz. Neyse geçmeyelim şimdi yoruldunuz. Bunu ayrıca yaparız, bir telafi dersinde. Okuduktan sonra yapalım tabii ki. Doğru. Evet, doğru, haklısınız. Vakıf olma durumu ne olacak? Ee, o vakfı başka bir amaca kullananlar günah girmiş olurlar. Dernekler farklı bir statüye sahip vakıf değil onlar. Yok vakıfla dernek farklı. Tabii ki mütevelliler vakıf malı mütevelliye teslim ediyor. Onların sorumluluğunda tabii ki. İstanbul'un e, merkezinde bizim bulunduğumuz mesela e, Fatih semtinde arkadaşlar. E, işte Koca Mustafa Paşa Vefa işte İminönü eee Kumkapı, Yeni Kapı eee Karagümrük, Edirne Kapı gibi e, gibi Topkapı gibi alanların e, hemen hemen birçok arazisi, birçok şeyi vakıftı. Bu vakıflar zamanla mütevellilerinin e, elinden alınarak özel mülklere geçirdi ve insanlar şimdi oraların üzerinde, o vakıflar üzerinde yaşıyorlar. Vakıflar genel müdürlüğü bunlardan tutturabildiğini, yakalayabildiğini, e, ispat edebildiğini e, alıyor ama maalesef e, birçok vakıf özel mülke dönüştürülmüş. Menkulün vakfı caiz değildir prensip olarak yani menkul demek taşınır mallar yani paradır kağıttır, hayvandır ne bileyim işte kitaptır bunlar vakfedilemez ama bunların vakfedilmesi örf olursa yani insanlar mesela kağıt vakfedip onu sürekliliğini sağlayabiliyorlarsa Hayvan vakfedip onun sürekliliğini sağlayacak, belirli bir zaman sürekliliğini sağlayabiliyorlarsa vakfedilebilir. Mesela ne gibi? Şey dedim ya, hana gelen misafirler sütünden ve yağından yararlansın diye hayvan vakfediyor. İnek vakfediyor mesela. Bu olabilir. Ya da kitap vakfediyor. Mesela bugünkü el yazmak kütüphanelerimizin hepsi vakıf olarak ortaya çıkmış. Vakıf kütüphanelerdir onlar. Yine aynı şekilde para vakfı da ırk olduğunda vahvedilebiliyor. Banka gibi çalışıyor. Parayı işletilerek para yaşar, yaşar hale getiriliyor. Sürekli hale getiriliyor. Yani üzerine belli bir kar elde ederek o para büyütülüyor. Büyütüldükçe o para borç verilebiliyor ve vakıf hizmeti görüyor. Bir hayır hizmeti görüyor. ilk yapanlar bir örf ortaya çıkarıyorlar. Bunu gösteriyorlar. Aslında alimler ondan sonra bakıyorlar. İnsanlar bunu örf ediniyorlar. Yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da mazurdurlar. Hayır. Onlar sorumlu olmazlar. Ama bunun yaşayabileceğini gösteriyorlar aslında. Buna şöyle diyebilirsiniz. Men ve me sünneten haseneten hadisi var ya Peygamberimizin. İşte kim bir güzel sünnet başlatırsa ondan sonra gelip de o sünneti devam ettirenler de e, onun sevabına hem on, kendileri ondan sevap alır hem de kendilerinden sonrakilerin sevabından da alır. Şimdi onun gibi bir şey yapmış oluyorlar onlar. Çığır açıyorlar evet. Bir de kötü çığır açmak da var tabii Allah korusun. Düşünsenize bütün... O kötü yola girenlerin günahı sizin sırtınızda, maazallah. Belli bir miktar karşılığında ne demek? Büyük para vakti yoksa para vakti bir anlamı yok. Senin hocan neymiş, senin sorun ne? şey daha sonra müteahhide verilen dairelerin geliri kullanılıyor. O ne demek Zeynep? Anlayamadım. Ha, vakıf arazilerini, vakıflar e, tabi ki bugünkü e, vakıf hukuku İslam hukukundan geliyor derken tam olarak İslam hukukunu uyguluyor demedim. Ama onlar kar etmedikler, kar etmiyorlar. Yani o vakfın devamını sağlamak için bir nevi verdikleri işin karşılığını yani oradaki hocanın ücretini veya orada yaptığı harcamanın karşılığını alıyor. Dolayısıyla oradan kar, kar elde etmiyor güya. Bizde arkadaşlar gerçekten vakıf üniversitesi yok. Hepsi özel üniversite gibi çalışıyor. E, vakıf üniversitesi denmez. Adı vakıf üniversitesi. Vakıf bankın gelirleri de vakıflara dayanıyor tabii ki. Vakıfların gelirlerine, büyük vakıfların e, gelirleriyle oluşturulmuş banka. Dolayısıyla onun paraları bir aslında bizim vakf Nukut, para vakıflarının devamı gibi düşünün vakıf bankı. Onun sermayesi ve onların sermayeleri üzerinden kuruluyor yani. E vakıflar da verdikleri hizmet karşılığında para alabilirler, bazen sürekliliği sağlamak için arkadaşlar. Ama bugünkü üniversiteleri dediğim gibi, vakıf üniversite saymak zor. Bugünkü vakıf hukukunun büyük ölçüde ıslaha ihtiyacı var. Ki o vakıf üniversiteler gerçek vakıf olsunlar. Gerçek Vakıf Üniversitesi görmek istiyor musunuz arkadaşlar? İstemiyorsunuz, söylemeyin o zaman. Gerçek Vakıf Üniversitesi görmek istiyorsanız dünyanın en iyi üniversitelerine bakın arkadaşlar. Yanın, ondan sonra da yanın. Niye bizim e, emanımız Süleymaniye'miz, Selimiye'miz e, bu üniversiteler olmadılar diye yanın. Gerçek vakıf üniversiteleri bugünkü dünyanın en iyi üniversiteleri yani e, Amerika'daki ailelik üniversiteleri, Harvard, Princeton, Columbia, MIT, Bunların hepsi vakıf üniversitesidir arkadaşlar ve gerçek vakıftır bunlar. İslam vakıf anlayışı batıda devam ettirilmiş ve ne kadar önemli bir müessese ki bugünkü dünyanın en iyi üniversitelerini ortaya çıkarıyor ve gelirlerini o şekilde vakıf sistemi üzerinden yürütüyorlar. Oxford, Cambridge de öyledir. ya. Aynen öyle. Ben Oxford sokaklarında gezerken çok acil sözünü çok söyledim, kendi kendime çok ayıklandım. Kendi şehirlerimizi ve kendi kimliğimizi bu kadar koyrakça harcadığımız için. yar ve yardımcımız olsun İnşallah bundan sonra böyle şeyler yapmayalım en azından şu anımızdan itibaren tekrar bu dünyayı nasıl canlandırırız bunun için çaba harcayalım İnşallah, inşallah istersek olur Herkes o bilinçte hareket ederse niye olmasın? Evet. Eskiden vakıf insanı diye bir tabir vardı ya vakıf insanı. İnsanları bile vakit ediyorlardı yani. Değil mi? Hayırlı akşamlar. Peki arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görünmek, görüşmek üzere.